Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Ben bu kaydı 2023 yılının Şubat ayında yaparken... ...bir tarafta ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle... ...bundan etkilenenler, iptal olan ulaşımlar... Diğer yanda da asıl acı olan ülkenin Güney Doğu Anadolu bölgesinde civar bölgeleri ve ülkeleri de etkileyecek biçimde gerçekleşen afet ve bununla ilgili almaya çalıştığımız haber genelde de üzücü haberlerle ve dayanışma içinde ne yapabileceğimiz düşünerek geçen bir zaman. Dolayısıyla bu programı hazırlamayı birkaç sefer erteledim ama böyle bir gündem içerisinde yine de yapmak durumundayım. Harçtan Sanat programı kapsamında özellikle ülke dışında ve İstanbul dışında ama Türkiye'den dinleyicileri de ilgilendirebilecek. Kültür sanat, özellikle de görsel sanatlar alanındaki aramacı gütmeyen içerikleri sizlerle paylaşmaktayım. Ee, uzunca süredir beklenen, zaten ertelenmiş olan e, Asya coğrafyasında e, birkaç e, etkinliğin arka arkaya e, bütün bu ülkemizde yaşanan olumsuzluklara rağmen tabii ki dünya sanat ortamının gündeminde olduğunu e, biliyoruz. Biri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinde gerçekleşen Şarja Art Foundation'a bağlı. Şarja Biennale'i diğeri yine Bangladeş'te gerçekleşen yine Asya'nın önde gelen sanat etkinliklerinden biri olan özellikle son yıllarda içeriği itibariyle dikkat çekici iyice takip edilen uluslararası çevrelerden ses getiren bir hale gelen DAKA Art Summit yani DAKA, Daka Sanat Zirvesi 2023 olarak tarif edebileceğim etkinlik Birleşik Arap Emirlikleri'nde başka etkinlikler olacak. Aynı zamanda yine Doğu'nun Asya'nın önemli etkinliklerinden biri olan Guangzhou Bienali'de Nisan ayında hayatımıza girmesiyle aslında beklenen 3. bir e, Asya coğrafyasının e, görsel sanat, güncel sanat büyük ölçekli sergilerinden, etkinliklerinden biri bir diğerinde bunun Singapur'da gerçekleşen Fuar ya da Singapur Bienali gibi etkinliklerle yakın geçmişte yani yılın 2023 yılının ilk ayında deneyimlemiştik. E, açıkçası biraz eksenin özellikle Asya, e, Doğu, Uzak Doğu, Güneydoğu Asya gibi coğrafyalara kayması söz konusu. Bir yandan Afrika Kıtasından da giderek daha çok dikkat çekici sanat etkinlikleri, içerikleri karşımıza çıkıyor. ilerleyen programlarda bunlardan da paylaşımlarda bulunmak istiyorum. Ama Marrakeş'te düzenlenen sanat fuarı, Güney Afrika'da, Cape Town'da düzenlenen sanat fuarı pek çok bu kıtanın, Afrika kıtasının, Kuzeyinde, batısında, doğusunda ve hatta güneyinde farklı yerlerde düzenlenen güncel sanat etkinlikleri, ticari etkinlikler ya da e, yarı ticari ya da kermacı gitmeyen etkinlikler de ön planda. Ama Asya'da bu anlamda e, Asya klasında özellikle bir atılım olduğunu görmekteyiz. Genelde hariçten sanat programında da genel itibariyle uluslararası sanat çevrelerinde de Aks, Avrupa, Kuzey, Küresel kuzey diyebileceğimiz coğrafyalara daha çok daha sık yer açmakta etkinlikler sayısı bunların yerleşmişliği köklenmişliği itibariyle. Ama bu denge başka coğrafyaları da daha katılımcı biçimde genişlemeye başlıyor dikkat çekici etkinlikler giderek artıyor diyelim. Bugün özellikle odaklanmak istediğim iki etkinlik var. İlki Şarj Art Foundation tarafından düzenlenen Şarika kentinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin düzenlenen Şarj Abiyeneli. Ee, diğeri de Daka Art Summit. Her ikisine de biraz gireceğim. Öncelikle Şarj Abiyeneli'nden bahsetmek isterim. 15. edisyonu Thinking Historically in the Present. Yani günde kalmak, bugün de tarihsel olarak düşünmek üzerine odaklanan bir bienal resmi açılış tarihi 7 Şubat 2023 ve 7 11 7 Şubat'ın 11 Haziran 2023'e kadar devam ediyor ama özellikle 7 11 Şubat'ta açılış haftasında bolca açılış ve ön izleme etkinlikleri kamusal program ve özel davetlerle açılış haftası programı karşımıza çıkacak arkasında şarjı sanat vakfı var ve de oranın şeyklerinden olan Hur Al-Kasimi Bienalin direktörlüğünü ve vakfın da yöneticiliğini üstleniyor. Bu de sanat tarihinin önde gelen öncü küratörlerinden ve müze direktörlerinden Okwi Envezor anısına, onun düşüncelerine, onun küratöryel yaklaşımına... Onun şimdiye kadar yapmış olduğu, hayatı boyunca yapmış olduğu, e, gerçekleştirmiş olduğu e, sergi ve Biennale konseptlerine bir saygı duruşu niteliğinde ondan feyiz alarak, onun vizyonundan yararlanarak ortaya çıkmış bir Biennale var. En zoru geçtiğimiz yıllarda kaybettik ama kendisini Venedik Biennale Dokumenta 11 gibi çok sayıda Paris Triennale gibi çok sayıda önde gelen tabii ki dünya çapında sergiler tarihini, küratönyel pratikleri etkilemiş olan bir isim olarak anmak lazım. Ben de kendisiyle e, tanışmak, onu İstanbul'da, İstanbul Modern'de düzenlediğim bir konuşmada müzeler konuşuyordu ağırlamak onunla irtibatta olma şansına erişmiştim özellikle de sanatın katılımcılığı batı dışı olması bugün çok tartıştığımız Afrika sanatı Afro sanatı sanatta postkolonyali söylem gibi alanlarda çok önemli yaklaşımları ve öncü kurucu unsurlara sahip olması bakımından çok değerliydi ve ee, bu anlamda kendisi hayatta olmasa da eminim onun öğretileri, diskuru, yaklaşımı şarja sanat bienalinde yerini buluyordur. Bunu dilerim. Türkiye'den Erkan Özgen'i e, görüyoruz bu bienalde. Nil Yalter'in e, geçmiş dönem çalışmaları görüyoruz. Erkan Özgen yeni bir e, video işiyle katılıyor. Pek çok farklı coğrafyadan çok katılımlı bir, e, Bienal. Daha önce okuyuyen ve zorla çalışmış olan isimler de tabii ki söz konusu. İbrahim Mahama gibi Afrika kıtasından e, sayısız isim de e, söz konusu aynı zamanda. Bu açıdan da e, değerli olduğunu vurgulamamız gerekir. Farklı kıtalardan isimler var. Böyle Afrika ya da siyahi vurgusu yaptığım için o kıtalara özel bir odak olduğu düşünülmesin. E, küresel güney olarak adlandırabileceğim coğrafyadan da şüphesiz katılımcılar var. E, Amerika'dan da var. Dünyanın dört bir yanından geniş ölçekli bir katılımcı var. Ama yine de şöyle listeye baktığımızda tabii ki Orta Doğu, Afrika e, küresel güneyden katılımın yüksek olduğunu vurgulamak İcap eder diyelim. E, Bienal'de yine katkısı olan isimler arasında e, geçmişte e, Okvi ile yakın çalışmış olduğunu söyleyebileceğim farklı vesilelerle örneğin e, Küba, Arjantin, Güney e, Amerika kökenli değerli bir küratör olan Octavio Zaya İstanbul'da da sıklıkla gelip giderdi. Ya da işte sahanın da danışma kurulunda olan Aşkal Alvan'ın direktrisi Beyrut'tan Christine Tome gibi isimler. Yine güne, yine Afrika kökenli Sör unvanlı star mimar David Açay e, gibi isimlerin çok yakın bu Biennale'de de emekleri olduğunu görüyoruz. Cornell Üniversitesi'nden ya da geçtiğimiz İstanbul Biennale'nin Küratörlerinden Singapur'da yaşayan Alman küratör Utameta Bauer gibi isimler, ee, Şarja'daki, Şarika'daki yani Afrika Enstitüsü'nün direktörü e, gibi pek çok değerli entelektüel, aynı zamanda yönetim e, konusunda da öncü ismin bu BNL'in e, çalışma grubunda yer aldığını görüyoruz. Bu da son derece kıymetli. Aynı zamanda da bu biyene giden yoldaki süreç de çok önemliydi. Onu da vurgulamak isterim. Ee, Şarja Vakfının sanat vakfının en önemli markalaştırdığı oluşumlardan biri de March Meeting olarak geçiyor. Her yıl düzenledikleri, Mart ayında düzenledikleri büyük bir sempozyum ve konferans serisi bu. Farklı temalar üzerine. Pandemine de ara verilmedi. 2021 yılında Unraveling the Present Sharjah Biennial'in kendi 30 yıllık tarihine ve Biennial modelinin geleceğine bakmaya çalışan bir tartışma alanı açarken March Meeting 2022 ise Postkolonyal'in sonraki yaşamları tartıştı yani o de öncüsü olduğu bu isimler yani kolonyanizmden geriye ne kaldı buradan ortaya çıkan yeni yükselen meseleler nedir ve bunlar bugünün küresel kültürünü estetiğini sanat pratiğini nasıl etkiliyor diye baktı ve de Buradan şimdiden duyurmuş olalım. 9-12 Mart tarihleri arasında 2023 yılının March Meetingi yapılacak. Buna gidenler aynı zamanda şarkı bir yenelinde gezme fırsatı bulacaklar. Bu kez bir temalarına odaklanan bir konsept tim planlandığını, postkolonyal subjektiviteye bakıldığını söylemek mümkün. 300 Fazla iş var 150 farklı sanatçı da sanatçı kolektifi bütün emirliği Birleşik Arap Emirliği'nin farklı kentlerine de yayılıyor sadece şarika kentiyle sınırlı kalma 5 farklı kent olduğunu söylemek gerek beden cinsiyet hayal gelenek ulus gibi meselelere de iç içe geçmiş temalara odaklanan bir e, BNL e, söz konusu mutlaka kaçırılmaması gerekiyor. Sharjart.org'dan bununla ilgili detaylı bilgi alınabilir elbette. E, 30. edisyonu kutladığından da bahsettik. Burada Erkan Özge'nin zanlı desteğini alan üretim anlamında bir video projesi yer alıyor. ve Vezoru 2019 yılında kaybetti. Diğimiz zamandan bu yana Hor Al kasimi ve Şarj'e Biennale ekibi bu Biennale'in çerçevesini ona bir saygı duruş niteliğinde ondan öğrendikleriyle bir postkolonyal takım yıldızı adı ver, verdiği önermesini yeniden ele alan çeşitli anahtar kavramlara bakan e, dilim melezleşme süreçleri gibi, müze iadesi gibi, ırks Sallaştırıcı bakış, kuşaklar arası süreklilikler kopuşlar, küresel modernizm, dekolonizasyon, postkolonizasyon gibi tartışmalardan çıkış noktası bulmaya çalışılıyor. Erkan Özgen pek çok uluslararası Bienal'de kendine yer edinmiş bir isim. Bu Bienal'de de Mardin kökenli ve Adana'da eğitimini görmüş bu sanatçının yine yeni bir video işi yer alıyor. Ee, buradan şimdiden duyuralım. Umarım ileriki dönemlerde bununla ilgili daha fazla bilgi paylaşmak mümkün olur. Ve son bir hatırlatmada Şarja Biyeneli 30. yıl dedik 1993 yılından bu yana her defasında farklı kreatölyel perspektifleri de yansıtacak biçimde e, bölgede Birleşik Arap Emirlikleri'ni artık bir hakikaten tartışma ve cazibe Bölgesine dönüştürmüş prestijini ispat etmiş durumda. E bu vesileyle şarj Biennale ile yine birleştirilebilecek bir başka etkinliğe de kısaca değinmek istiyorum. O da Art Dubai. Yani bu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük sanat fuarı Abu Dhabi'de de bu fuar var onu da tabii ki vurgulayayım onu da ihmal etmeyelim keza yine önemli bir kenti olan Abu Dhabi'de Louvre Abu Dhabi Guggenheim Abu Dhabi gibi girişimler var Louvre şimdiden ziyaret edilebiliyor Sorbonne Üniversitesi'nin başka kampüslerin orada girişimleri var Guggenheim üzerine son derece yoğun bir şekilde çalışılıyor elbette ama Bunlar için biraz daha vakit var yine de Birleşik Arap Emirliklerine gitmişken tabii ki Şarika'daki Bienal Mart buluşması gibi şeyleri takip etmenin yanı sıra şeye de bakılabilir. Yani Dubai Sanat Fuarına, Abu birdeki sanat kurumlarına ve hatta oradaki belki sanat fuarına da bakmak mümkün ama buradan Art Dubai'nin tarihlerini hatırlatalım. 1-5 Mart hemen 1 Mart'tan biraz önce de aslında ön izleme etkinlikleri şüphesiz başlar. Türkiye'den de galerilerin katılımı söz konusu olabiliyor. Geçmiş yıllarda Türkiye'den de galerilerin bu fuara katıldığını söyledik. Bu da 16 yıllık bir fuar. Özellikle de Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Asya gibi coğrafyalara da odaklanan bölgede işte Cemil Art Center Dubai'deki, Ishara Art Foundation, yine tabii ki Sharjah Art Foundation, Louvra Budabi, e Al Serkal Avenue'deki bu bölgeye yerleşmiş olan galeriler ve sanat merkezleriyle yoğun İş birliği içine de giren bir oluşum. Burada kurumları da gezmeye, görmeye, keşfetmeye değer olduğunu söyleyebiliriz. Ben pandemiden hemen önce bir önceki şarja BNL ile Dubai'yi birleştirerek görme fırsatı bulmuştum. Aradan tabii ki bir miktar zaman geçmiş oldu. 2020 yılında gitmiştim. O zaman da onunla ilgili bir program yapmıştım. Fakat hiç gitme fırsatı bulmadığım, e, dünya sanat çevrelerin giderek daha çok odağında olan bir e, başka oluşum daha var. Bunu da gündeme getirmek, e, taşımak isterim. Bu da Bangladeş'in Dhaka kentinde düzenlenen Dhaka Art Summit. BNL formatında değil, bir sanat zirvesi olarak adlandırılıyor ama BNL'ler modelini takip et diye ee, özellikle BNL'lerin ilk dönemlerinde yani bundan 20-30 yıl önce daha erken dönemlerinde değil ilk değil ama daha erken dönemlerindeki o deneysel yaklaşım, e, üretime sürece araştırmaya odak veren yaklaşımı benimseyen bir yanı var. Dakar summit 2023 ee, kısa sürüyor, BNL'ler kadar uzun sürmüyor, birkaç ay yayılmıyor, 9-11 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştiğini buradan vurgulamak gerekir. Bu Daka Art Samit'te geçtiğimiz yıllarda Türkiye'den farklı sanatçılar katılmıştı. Bu yıl ise Ahmet Üüt davet edilmiş durumda. Yeni oradaki katılımcılarla yaptığı bir üretim de söz konusu. Burada sahanın da yine desteği var. Ahmet Öğüt'te 1981 Diyarbakır doğumlu bir sanatçı. Geçtiğimiz İstanbul Bienalinde de işleri yer almıştı. Bu Özellikle ciddiyet veya aciliyet gerektiren toplumsal sosyopolitik mesleleri yine katılımcı yaklaşımlarla jestler gerekirse ironi ve mizahı da ele alarak kolektif çalışmalara öncüleyerek işbirliğini öncüleyerek ortaya çıkartan bir yaklaşımı var Ahmet Öğüt'ünde. Dakar Summit 2023 Bangladeş'in topraklarını, suyunu, insanların dinleyerek hikaye anlatmayı... Ve insanların saat ya da takvim yerine yani kültürel olarak ortaya konmuş zaman algısı yerine gezegenin ve insan dışı zekaların söyleyeceklerine, söyleyeceklerinin dikkate aldığı gelecekler hayal etmeyi önerirken suyun gücü, sellerin ve etkilerinin nasıl anlaşıldığına hatta nasıl yanlış anlaşıldığına dair çifte bir paradoksla ilgileniyor. Böyle bir kavramsal çerçevesi var. Oldukça belirleyici. Burada Ahmet Öğüt'ün Balanced Protest Banners başlıklı bir e, projesi e, gerçekleşiyor. Ve bu yıl zirve Samdani Art Foundation var. Daka Art Samet'in arkasında bir özel bir sanat vakfı ve Kiran Nadar Museum of Art Kiran Nadar Sanat Müzesi işbirliğiyle e, düzenleniyor. Bona Very Small Feelings başlıklı bir edisyon. E, burada sanatçı etrafımızdaki dünyayı algılamak anlamak için miras aldığımız ve oluşturduğumuz kelime dağarcığını ve bu kelime dağarcıklarını alışılmışın dışında bağlamlara uyarlamaya çalıştığımızda ortaya çıkabilecek yanlış çevirileri odağına alıyor e, diyebiliriz kısaca. E, bundan bahsetmek mümkün olur. E, şöyle bir baktığımız zaman uluslararası keramacı gütmeyen bir sergi ve mimarlık platformu Güneydoğu Asya'da ön plana çıkan bir platform arkası dediğim gibi 2012 yılında kurulduğundan beri Samdani Art Foundation var bu aynı zamandaki Kültür Bakanlığı, Kültür İşleri Bakanlığı ile iş bir festival oluşturuyor ve her iki yılda bir Bangladeş Şilpakala Akademisi tarafından ağırlanıyor. Örneğin 2020 yılında hemen pandemiden önce hayata geçen 2020'nin Şubat ayında e, hayata geçen gerçekleşen 5. edisyonu. Ee, Sismik Moments adını taşıyordu ve 500 bin ziyaretçiyi 9 günde ağırlamıştı. Şimdi gündeme getirdiğim edisyonun adı ise Bangla alt başlığı da Bona olduğunu e, belirtmemiz lazım. Bona aynı zamanda e, Bangladeş'te yaşayan kadınlara verilen oldukça sık rastlanan bir e, isim ama Bangladeş'teki sellerden birinin de Adı dolayısıyla tipik anlamda bir afet felaket su baskını anlamına da e, sahip olması bakımından önemli bir yer arz ettiğini söylemek mümkün e, bu açıdan da e, önemli ve Very Small Feelings gibi bir bölümü var. Samden Ardufandeş ve Kiren Nadar Müzesi tarafından ortaklaşa yapılan bundan bahsetmek mümkün. Ama genel olarak yüzlerce farklı katılımcının, çok farklı sanat kurumlarının işbirliğiyle 120'nin üzerinde sanatçı, mimar ve yazar ağırlıyor. Bunun yüzde 60'ı neredeyse Bangladeşli. Ve yarısı da yeni üretim gerçekleştiriyor bu sergi için. küratörü Bonn'a bu 5. E, chapter'ı diyelim, bölümü diyelim, başküratörü Diana Campbell ama aynı zamanda Sandani Art Award yani Sandani, Sandani Sanat Ödülü e, Tate St. Ives'in direktörlüğü en Barlow tarafından yapılıyor, başlığı To Enter the Sky, pardon e, başlığı Ödülü yapıyor ama başlığı To Enter The Sky olan özel bir bölüm var. Sean Anderson tarafından Cornell Üniversitesi Mimarlık Bölümünün program direktörü tarafından yapılıyor. Bir başka bölümü Duality İkililik e, Daka Üniversitesi'nde çizim ve resim bölümünün e, asistan profesörü, yardımcı profesörü Bishbalet Gosvami tarafından yapılıyor. E, ve farklı başka bölümler tarafından e, de aynı zamanda Brihatta Sanat Vakfı'nda Kiran Nadar Müzesi'nde Samdani Sanat Vakfı desteğiyle yapılıyor. Aynı zamanda Folklor üzerine bir araştırma ekibi olduğunda da söylemek lazım. Sadece Bangladeş'ten değil Kuzeydoğu Hindistan'dan özellikle yerli düşünürler liderlerden de bilgi alarak yapılmış oluşturulmuş bölümler dikkat çekici durumda. Dakar Summit 3-11 Şubat 2023 Tarihleri arasında düzenleniyor. Bilgi almak için İngilizce yazımıyla dakkaartsummit.org'dan bilgi edinmek şüphesiz mümkün. Son bir ekleyebileceğim bilgi de bugün size Dakar summit'ten ve şarj ebiyenlerinden bahsetmiş oldum. Hariciden sanat programında önümüzde bir de 7 Nisan. 9 Temmuz 2023 tarihlerinde programlanan ve 14.sü düzenlenen Guangzhou Biennale'i var. Yani hemen hemen Sharjah Biennale ile aynı yaşlarda olan bir diğer Biennale'de. 7 Nisan 9 Haziran resmi tarihleri olarak duyurulan e, Guangzhou kentinde düzenlenen. bunun bir önceki edisyon eş küratörlerinden biri Defne Ayaz'dı ama oldukça büyük ölçüde pandemi sürecine maalesef denk gelmişti. Kısmen ertelenmiş olmasına rağmen dolayısıyla bu sefer heyecanla bekleniyor. Guangzhou e, Bienniali'nin e, küratörlüğü ise Kore asıllı ama uzun yıllardır İngiltere'de e, yaşayan ve de e, Tate Müzesinde çalışan uluslararası bir e, küratör üstleniyor ve de yine biraz e, konusunda içeriğinde buradan e, söylemek gerekir ki e, yine e, su olduğunu görebiliriz bu seferki. Başlık soft and weak like water yani belki sellere, afetlere, bir doğa afetine isim veren aynı zamanda bir kadın ismine atıfta bulunmuyor doğrudan. Ama soft and weak like water yani bir deyimden, bir atasözünden de yola çıkıyor. Su gibi aynı zamanda yumuşak ve güçsüz olmak ama bu aynı zamanda onun adaptasyon gücüne de bakıyor. Küratörlüğünü ise Su Kyung Lee'nin üstlendiği. Bu BNL tam 94 gün sürecek özellikle de dikkat çekici bir biçimde farklı yerlerde nasıl hayata geçeceği bekliyor. Şimdiden Asya'nın bu önde gelen etkinliklerinden olarak bundan bahsetmek mümkün tabii ki. Daha önce programın başında gündeme getirdiğim gibi son dönemlerde Singapur'daki BNL, Singapur'daki sanat fuarı, Hong Kong'daki fuar, Seyur'deki fuar derken Uzak Doğu Asya'ya, Güney Doğu Asya'ya ve genel olarak Asya'ya dikkat çekilmeye buradaki etkinliklerin daha büyük ölçekli ticari etkinliklerin örneğin fuarların ya da sanat buluşmalarının zirvelerin, BNL'lerin ya da hatta müze sergilerin çok ön plan çıktığını görüyoruz ben de dilim döndüğünce takip edebildiğim kadarıyla sizlerle bunları paylaşmaya çalışacağım ben programcınız Çelenk Karişten sanat programından bugünlük bu kadar. Geçtiğimiz programları Açık Radyo'nun web sitesinden, kayıt arşivinden ve pek çok bu alanda kayıt aynı zamanda sağlayan, podcastler paylaşan, mecradan takip etmeniz mümkün. Spotify, Deezer, iTunes gibi. Aynı zamanda pazartesileri Türkiye saatiyle 2016 yılından beri saat 16.30'da bu programı sizlere hazırlayıp sunmaya çalışıyorum. Açık Radyo'nun ekibine, teknik masaya ve Açık Radyo ve Haristan Sanat Programı'nın destekçilerine, içeriklerine yer verdiğim, yer yer söyleşiler yaptığım tüm sanatçılara, küratörlere, kurum temsilcilerine teşekkür ederek elbette. Hoşçakalın.